Birinci bölüm Yazan Colin Makulov Radyoya uygulayan Nuran Devrez Yöneten Asuman Korat Efekt Mehmet Turgut Teknik yapım İsmail Hemikli sanatçılar Raf Dubrikasav, Kerim Afşar Bayan Carson, Macide Tanır Fii, Beyhan Gönenç Pedi, Sadretin Kılıç Megi, Selma Yeşilbağ Frank, Mustafa Şekerci Mini Suna Akber Bebeğinle oynamayı bırak da şu patatesleri soy. Peki anne. Okula başlayacak kadar büyüdüğüne göre bana yardım edebilirsin değil mi? Tabii anne. Oo, oo yemek zamanı geldi bile tanrım. Hiçbir işi yetiştiremiyorum. Baba, ee, babam geldi. <gülüyor> Nasıl benim küçük kızım? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba bey. Ay öyle yoruldum ki. Hoş geldin Pedi. Nasıl gitti? Ah Migi, salataları <gülüyor> da yıkayıver Sponza çiftliğindeki koyunların hepsi kırkıldı Yarın da başka bir çiftliğin işine başlamak gerek Bitkin görünüyorsun pedi ee, Megi, koş babanın terliklerini getir Para gerek Daha fazlasını kazanmak zorundayım Bu kadar insanın karnı havayla suyla doymuyor of, Bir de üstelik Nerede o? Kim? Çocuklar Çocuklar dışarıda oynuyorlar Stuart la Hayk bahçede olmalı Babta az önce buralardaydı Frank'i sorduğumu biliyorsun fi. Nerede o? <gülüyor> Odun kesiyor arka tarafta Gidip şununla bir hesaplaşayım Ne oldu pedine var Gelirken Henry Mac'i gördüm Frank Henry'nin oğlunu öldürücesine dövmüş Vahşi bu çocuk Adam dövmeyi marife sanıyor Frank o iri yarı dev gibi adamı dövmüş he. ha Önüne gelene saldırıyor Frank'in iyi bir derse ihtiyacı var Dur dur Pedi dur Beni dinle otur şuraya Oo, Çocuğu devamlı korumaktan vazgeç Fi. Ben onun adam olması için çalışıyorum anlıyor musun? Biliyorum Pedi. Kavgacı hırçın bir çocuk Ama artık akıllama zamanı geldi 17'sinde Pedi, Frank ufak tefek olduğu için herkese gücünü kanıtlamak istiyor Ne kadar iri uzun boylu adam varsa onlara düşman Bir kompleks bu Aa, Ne saçma İnan ki değil Artık boyu uzamadığı için oluyor. Ama çok da gururlu. Lütfen Pedi, ben onunla konuşurum. Her şeye rağmen Frank hassas bir çocuktur. Evet baba, ben de en çok Frank'i seviyorum. Üstelik çok da çalışıyor Pedi. Bu konu hiç bitmez bir. Yemeğe ne zaman oturuyor? Hemen. Sofrayı kurmayı, abileri için birkaç daha havlu hazırla. Peki anne. Art, Stuart, Bob, yemeğe gelin. Frank'i de çağırın. Gidip yazsam iyi olacak Sabah erkenden kalkıp Bonti çiftliğine kadar Tam 3 milyon yürüyeceğim Evet yat pedi Ben de bulaşıkları bitirince gelirim Aa, Çocukların odalarına da ver. Üzerleri açılmışsa ört Hadi iyi geceler sen de işi uzatma Olur Yamanacak sürüyle çorap var ama Ben de yoruldum Aa, Birazdan gelirim Anne Evet Frank Hadi bırak da ben devam edeyim oh, Yok Frank her gece olmaz zaten yorgunsun Bırak anne birazcık bulaşık öldürmez beni peki oh, pekala Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum Frank Sana yardım etmek istiyorum Ediyorsun Üstelik gün boyu en ağır işlerde çalıştıktan sonra Ya sen anne Senin yükünü görmüyor muyum Bir dakika durup dinlenmeden iş görüyorsun e Görevim bu Frank evimin ailemin işini görmek Keşke sana yardımcı tutacak paramız olsaydı oh. Boş hayaller bunlar Frank Uzak bir sömürgede doyabilmek ısınabilmek, barınabilmek için Didinip duran yoksul bir aileyiz biz Ve hep böyle kalacağız Belki ama eskiden böyle olmadığımız muhakkak Yanılıyorsun hep böyleydik Hayır oturma odasındaki o ipek kaplı Louis Cance koltuklar Güzelim halılar işlemeli sofra örtüleri O değerli porselen takımlar Bunlar hiç de yoksul bir ailenin Satın alacağı şeyler değil Satın almadık onlar çeyizimdi benim Öyleyse zengin bir ailenin kızıydı Nedense bundan ailenden hiç söz etmek istemezsin ama beni kandıramazsın anne. Zengin falan değildik canım. Uzak ve paralı bir akrabadan kalan birkaç parça eşya alır. Ya o yıldızlı çerçeve içindeki yağlı boya portre? Anne kimin resmi? O? Ah. Soylu bir hanımefendinin. Ama kimin? Kimdi o? Büyük bir insan. Mükemmel, saygıdeğer insan Akraban mı? <gülüyor> Yok canım. Ben kim böyle hanımefendikim? Şu halime baksın Üstündeki kaba sabı elbiselere rağmen sen bir hanımefendisin anne Güzel soylu bir yüzün, Bunca yıl durup dinlenmeden iş görmenin bile bozamadığı kibar tavırların var Konuşmalarında diğer kadınlarınkine hiç benzemiyor Frank, koca bebeği Hayal gücün çok fazla Ama hiçbiri doğru değil Anne, bazen kendi kendime soruyorum Böylesine hoş bir kadının bu evde, bu çevrede, bu hayat şartlarında ne işi vardı? Sen buraya ait değilsin. Ne demek? Burası benim evim Frank. Evimde kocam ve çocuklarımın arasında olmak bana mutluluk veriyor. Yok, mutlu olduğuna beni inandıramazsın. Seni bir kez bile işten gülerken görmedim. <gülüyor> o kadar çalışıyorum ki gülmeye vaktim yok. Ama Frank, sen bunları söylemekle babana haksızlık ediyorsun. Oh, kusura bakma ama babam kaba saba cahil bir adam. Hiç de sana uygun değil Yok Frank Baban için böyle konuşturma Belki basit sade bir insan Ama bütün gün bizim için çalışıyor Ne bir bardak içki içiyor ne de kumar oynuyor Kazandığı her kuruş bizim için Dünyanın en iyi insanı o Frank İyilikmiş İyilik yeterli mi Sana layık olduğun hayatı veremedikten sonra Bu hayat baban Sizler Layık olduğundan da fazla Frank Hayattan başka bir şey beklemiyorum Anne sana baktıkça içimde bir şey kopuyor Benim de sana baktıkça Korkuyorum Frank Başına bir şey gelmesinden korkuyorum Merak etme anne Bana bir şey olmaz Sensiz yapamam Frank biliyorsun Bilmem acaba bütün kadınlar da ilk çocuklarını benim gibi fazla mı severler Ne kötü bir anneyim değil mi? Küçüklere haksızlık ediyor Bitiyor mu Frank? Çok geç oldu artık Sen yat anne bitmesini bekleme Peki İyi geceler Frank Ve teşekkürler oğlum Ralf'te bir kasağa geldiler. O oh, içeri almeyini, Rahibi kapıda bekletmemeni kaç kez söyledim sana. Peki efendim. Buyurun muhterem peder. Gelin gelin peder. Gelin. Ben de son günlerde ortalarda görünmediğinizden kuşkuya düşmüştüm. Nasılsın Meryem? Yetmişine <gülüyor> merdiven dayamış biri nasıl olsa öyleyim. Ya siz nasılsınız peder Teşekkür ederim civar çiftliklerde görevim vardı Hep dolaştım Otomobille dolaşmak at sırtında Oradan oraya koşturmaktan daha iyi Değil mi peder Kiliseye bir otomobil bağışlamakla büyük cömertlik gösterdin Mary. Tanrı katında bu cömertliğinin Değerlendirileceğinden eminim <gülüyor> Birbirimizi kandırmayalım Dostum O arabayı kiliseye değil Sana verdim ben Sırf senin için muhterem peder <gülüyor> rahip, Raf de blikosar. Oh Rahip, sevgili rahip Günlerdir kapımı çalmayınca ne sandım biliyor musun? Sonunda dayanamayıp rahipliği terk ettiğini Ölene dek böyle kalacağım ben Mary Ne yazık, ne yazık bu güzellik Bu yüz, bu eller, bu beden Hayatımda gördüğüm en yakışıklı adamsın Rafi Kendine hayatın boyunca kiliseye bağlaman şart mıydı? Evet çünkü tek istediğim buydu Mary. Oh tuhaf. Böyle nefes kesen bir erkeğin hayattan isteyeceği başka şeyler olmalı. Kaç yaşındasın Ralph? 28. Düşündüğümden de gençsin. Tanrım şu hale bak. Adonis bile senin yanında sönük kalırdı. Ne olurdu sanki ben 50 yaş daha genç olsaydım... Sen de kiliseli evli olmasaydın. <gülüyor> Emin ol yine hiçbir şey değişmezdi Mary. Bana hakaret ediyorsun. Ama bilirsin seni hep bağışlarım. Sen benim için bir bilmecesin Ralph. Neden İrlanda'dan kalkıp da dünyanın bir ucuna... ...Avustralya'ya geldin? Üstelik Cillian Boğ'un kasabasındaki küçücük kiliseye. Psikopos buraya göndermemi emretti Mary. Bize düşen itaattir. Ya sen? Sen de İrlanda'dan gelmedin mi buraya? Evet dostum ama ben uçsuz bucaksız Drogeda çiftliğinin sahibi Michael Carson'ın eşi olarak geldim. Koskoca çiftliğin hanımefendisi olarak. Sen ise ufacık tozlu bir odada ömür tüketiyorsun. Ben tanrıyı istiyorum Mary. Ona yakın olmak için çalışıyorum. Hmm. Zenginlik istemiyor musun Ralph? Hayır. Bunu bilmen gerekir. Ya güç? Güç de mi istemiyorsun? Ben cevap vereyim. İstiyorsun dostum İstiyorsun Tek istediğim gerçekten kusursuz bir rahip olabilmek İnsan zaaflarının üstüne çıkabilmek <gülüyor> Sanırım bu yaştan sonra Senden bekleyebileceğim tek şey dua Ralf. Benim için dua etmelisin Yaşlıyım ve günahkarım Tanrı olmadığımıza göre hepimiz günahkarız Doğrusu senin işlediğin günahları bilmeyi çok isterdim Rav Çocuğum olmadığını. Hocam da öldüğüne göre beni dünyada yapayalnız mı sanıyorsun? Bilmiyorum Mary. Yani. Belki de tüm servetimi ölürken kiliseye bağışlayacağımı sanıyorsun. Hiçbir şey sandığım yok. Benden 15 yaş küçük bir erkek kardeşim var. Öyle mi? Evet. Avustralya'ya geldiğimde ben genç bir kızdım. Onu küçük bir çocuk olarak bırakmıştım. Şimdi 55 yaşında vardır. Karısı beş çocuğuyla Yeni Zelanda'da oturuyor. Aileden hayatta kalan yalnız ikimiz. Zavallının o kalabalık aileyle sıkıntı çektiğini biliyorum. Düşündüm ki Ralph, artık iyice yaşlandım. Peki de çiftlik işlerinden koyunlardan falan anlayan biri. Burada 200 bin koyunu idare edecek yeterli bir adamım da yok. Onu buraya çağırmayı mı düşünüyorsun? Çağırdım bile. Bir mektup gönderdim. Pedi ve oğulları bu çiftliğe çok yararlı olurlar Bu görkemli ama bomboş evde çocuk sesleri duymak hoş olacak oh, Burada yaşamalarına izin vermeyeceğim Raph Arka tarafta kahyalara ayrılan evde oturacaklar Ben çocuk seslerinden nefret ederim Bu haksızlık olmaz mı Melih? Hiç i̇şte de Varıma yoğuma konacaklarına göre bırak da bunu hak etsinler hiç de iyi yürekli değilsin biliyor musun? Hmm, tabii biliyorum Hem ben iyi yürekli olmak değil Genç olmak isterdim 50 yaş daha genç <Gülüyor> Acaba neden dersin Ralf? Hı? Neden muhterem eder? Ne var Pedi? Canın sıkılmışa benziyor Haberler iyi değil Fihim Murmon çiftliğinin kahyası artık bana ihtiyaçları olmadığını söyledi Oh Pedi Ne yapacağız bilmiyorum Önümüzdeki bir ay içinde Oradan alacağım parayla kışı geçirebileceğimizi hesaplıyordum ee, belki, belki başka bir yerde iş bulursun Hayır zaten başka bir yerde yok Biraz para biriktirmiştim Pedi ne kadar dayanırız On gün belki on beş Görüyorsun ya durum kötü e, Frank'in elinden demircilik geliyor İş bulabilir değil mi Frank O elindeki gazeteden kafanı kaldır da Annene cevap ver Oo, Bakın müthiş bir haber Avrupa'da savaş başlamış Baba hemen İngiliz ordusuna yazılmak istiyorum Bütün kolonilerden gönüllüler toplanıyor Saçmalama daha on yedi yaşındasın Ama baba gitmek istiyorum ben Hem paralı asker olacağım Bütün parayı da size gönderirim Burada kalmam bizim için daha yararlı Hayır baba Nasıl olsa da alacağımdan fazlasını kazanamam Yaşın ben. küçük dedim Daha reçit değilsin Ama sen izin verirsen beni alırlar baba Ben izin vermiyorum Bencillik bu Anne dinle beni Avrupa'da belki de elime bir fırsat geçer Demirci usasından daha iyi bir şey olma fırsatı Hayatımı gençliğimi burada köreltmek istemiyorum Bırakın da bu fırsatı kullanayım anne Bir yere gitmiyorsun Frank İşte o kadar Bir kere Bir kere Asker olacak kadar boyun yok Oh Petty Bunu söylememeliydi Ben onun yanına giderim anne Frank neredesin? <Gülüyor> Uzaklara gitmemelisin Frank Annemle ben seni seviyorum, sensiz yapamayız Lütfen kal Frank, bizim için kal Ağlama Frank ne Olur <Gülüyor> Oyunumuz Diken kuşlarının birinci bölümünü dinlediniz